Allaha iman. Ve cenab Hakk'a muhabbet ve O'nun Resulüne iman, O'nun Resulüne muhabbet etmekle imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cemnetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olan müminler. Allah indinde, Allah yanında, Allah kıtında en mekbul kul Allah'tan korkandır. Kalbinde Allah korkusu bulunan kul, Allah yanında Allah kıtında en yüce kuldur. Bu muttakilerin başı da imamı da Hazreti Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadiseyi bize rivayet etmekte ve anlatmaktadır. Miraca çıktığım gece Cebrail aleyhisselamın hak korkusuyla rüzgar eski deverin suyunu nasıl titrediyorsa... Öyle titrediğini gördüm diyor. Cibari Aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah kitabı keriminde ahkamı ebedi olan Kur'an müziğinde bizlere hitap ederek İnne ekramekü bindallaha etkâkum Siz işinizde en keriminiz, bana en makbulünüz, benim kıtımda, benim indimde, benim yanımda en yüceniz benden korkanınızdır diyor ki bu mutlakilerin başı Cümle enbiyalar serdarı ve de mağrur rahmetli alim olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Kim ki Hazreti Muhammed'den yol sallallahu aleyhi ve sellemden o itikad sahibdir, O mutlakidir ve o kerim kişidir. Kalbinde Allah korkusu olmayan kimsenin kalbi bir şeytan evidir. Kalp vücutta bu kainattaki arş gibidir. Nazargahı ilahidir. Allah'ı sevmeyenler ve Allah'ın sevmediği kişi hakkı unutan nefsini unutandır. Ve hakka isyan edendir. Ve kalbinde Allah korkusu bulunmayandır. Hatta taşlar hak korkusuyla çatlar, gözlerinden hak korkusuyla yaş akıdır. Yani tınarlar fışkırır. Ve kat, katı kalpten bir katre merhamet, gözünden bir <gülüyor> yanına yaş tutulmaz. Kalbini tathin etmeye ve temizlemeye ve Allah korkusuyla süslemeye, Allah muhabbetiyle tecin etmeye çalışmalı. Bilirsiniz ki bu iki köprü arası yani âlim-i ile âlem-i ahlak arasında bulunan köprü-visal olan bu dünya hayatında gelip geçiciyiz. Gönüllerimizi tatbik edip, temizleyip, hakka layık kılmadıkça insan olamayız. Her ne kadar zahir insan olsak hakikatte insan olamayız. Bu aleme yalnız müzerret, elbise düzeltmeye, sakal düzeltmeye gelmedik. Saç düzeltmeye gelmedik, huy düzeltmeye geldik. Ahlak-ı hamide sahibi olmak lazım ki bunun da en yüksek meratibi hak korkusu olan kalptir. Bir şeyi bir şey yapacağım vakitte, bu yapacağım işte Allah'ın rızası var mıdır yok mudur, Allah'ın gadabı var mıdır yok mudur ve eğer kalbin bil ki sen salihlerden oldun, Sadece hediy tuttum, hesabı yeminden buldu Yok, böyle olmayıp evine geleni yedin, diline geleni söyledin. Kalbinde hak korkusu, hak muhabbeti bulmadıysa otur ağla. Ağlayamasa nişin ağlayamıyorum diye ağla. Ben de insanlık işleri söndü mü, kurudu mu diye ağla. Cenab-ı Allah okumuş olduğum ayette ya ilahle zira bu hitabı size ve bize yapıyor yani müminlere. Yani ilah ilahe e illallah. Muhammed-i Resulullah diyenlere. Bunlar mümindirler. Allah kendi esmasından mümin esmasını bunlara vermiştir. Allah'ın bir ismi de mümindir. Okumadın mı Kur'an'da sureyi? Haşr'da müminül müheymül azizül cebbarül mütekebbir. Allah'ın bir ismi mümindir. Allah kendi esmasını bizlere vermiştir. Bize hitap ediyor. Ya i ve lezzine amenu diye. Eğer, de sende, eğer iman, iman nuru kalbine yetiştiyse ve iliştiyse, azayi cevarihinden, Nurlar zuhura gelmesi lazım gelir. Bir kalpte iman varsa orada Allah korkusu vardır ve Allah muhabbeti vardır. Yine yani Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ey müminler, ittekullah, Allah'tan korkunuz. Benden korkun diyor Cenab-ı Hak. Bu korku sınıf sınıftır. Tabaka tabakadır. Kimisi Allah'ın cehenneminden korkar. Kimi kabir azabından çekinir. Hak mıdır? Haktır ve gerçektir. Ölümün şiddeti, kabrin vahşeti, mahşerin zulmeti, cehennemin narı, azaplar, bukaalar, ateşler, yılanlar, akrepler bunlar hepsi zalimler için ve hainler için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanmıştır. Ama aşıklı sadıklar bunun için haktan korkmazlar. Rabbim bana kulum demezse ben ne yaparım diye korkarlar. Allah bana kulum demezse ben ne yaparım derler. Bütün korkular derecat iledir. Hakka kurbiyetin miktarında haktan korkarsın. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a acaba korkusu nedir haktan? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi hakkında Kur'an Kerim'de birçok ayet ve inat nazi olmuş ve onun Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına yemin etmiş, yüzünün nuruna, saçının siyahlığına kasem etmiştir. Ve doğduğu de yemin etmiştir. Ve demiştir ki Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana razı kılıncaya kadar vereceğim demiştir. Bu vaadi alttan sonra Allah vaadinden dönmez. Vaidinden dönebilir. Azap edenler affeder. Ama vaadinden katiyen dönmez. Resulullah'ın korkusunu da acaba. Senin benim hakkındadır. Gene insanlık iktidası, abdiye iktidası, iktidası Resul'ün en büyük sıfatlarından birisi de hakkın itikasıdır ki mutlakilerin imamıdır Cenab-ı Peygamber Aklı başında olan bu pazara, bu pazara aleme niye geldiğini bilir. Çok kısa bir alem için. Yani o kadar kısa ki ana rahminden doğduk, geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Bugün o hayat kısa. Mal, mülk, rükbe, cah, kasa, kese, apartmanlar hepsi bir gün terk edilecek. 18 fakülte bitirsen tapuları kabrin haricinde kalacaktır. Ancak seninle beraber kabre girecek olan senin Allah'tan itikam ve muhabbetin ve amali salihatın, yahut amali kabihandır, yani çirkin amellerine yahut güzel amellerindir, imanındır, muhabbetindir, ittikamdır. Bunları düşünerek insan kendisini Kur'an-ı emirlerine imtisal ettirmeli, Allah'ın emirlerini seve seve yerine getirmelidir. Nehilerinden de haktan korkarak kaçınmalıdır. Rabbim bana kulum demezse, beni daha dahi alsa, cennet bana nar olur. Hani biliyorsunuz, sana bir kısa ufak bir kısa anlatayım bunu. Hz. Musa aleyhisselam tur'a giderken bir zat gördü. Onu dedi, Musa, Cenab-ı Hakk'a ben ehl-i nar miyim, ehl-i nur muyum? Çünkü insanlar ikiden hali değildir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti ki, beni hak nebi olarak gönderin Allah'a kısmına derim ki bu alemden sonra iki makam var. Ya ehl-i nar yani cehennem ya ehl-i saadet, ehl cennet. Üçüncü bir makam yok. Bunda ehli vardır. Madem ki Allah cennete halketti, ehli vardır. Nara halka yedi, onun da ehli vardır. Bir an ateşe elini basamazken sen nasıl hakkında Allah'ın Allah azabına tahammül edeceksin? Eğer kalbin aşkı Muhammed'le çarpıyorsa, Allah aşkıyla kalbin titriyorsa, Allah sana kulum demese ne yapacaksın yani? Senin için azab olmaz mı bu? Soruyorum. Zat Hazreti Musa'ya müracaat dedi. Ya Musa, sor cenab ben ehli cennet miyim, ehli narımıyım. Hazreti Musa gitti. Tuğr'da Cenab-ı dedi ki ya Musa sana bir emanetim var senin indinde bir zat bana böyle bir soru ya Rabbi bizde aşklar er senin için yoktur semada ve altta her şeyi sen bilicisin her şeyin haliki faili sensin söyle kuluma, ne yaparsa yapsın onu nara koyacağım sonra geldi Musa aleyhisselam dedi ki o zata Cenab-ı okuluma söyle altını söyleme dedi bana kulum dedim ya Musa dedi benim için kafidir bu dedi ister cehennemine koştu ister cennetine koştu illa şeref bu Allah kul olmakta çünkü insan ya Allah'a olur ya şeytana kul olur. Ya Allah'a secde eder ya kendini nefsine secde eder. Üçü olmaz bu işin. Ama üçün, Ya Allah'a kuru olur ya şeytana kuru olur. İmanın kadri kıymetini ve korkunuz. İttakullah korkun. Neden bilir misin? Bu iman tacı başımızdan düşmesin. Sırtımızdan da livazı şeriat yırtılıp alınmasın. anımızdan haya perdesi sökülmesin. Yani kalbimize şeytan gelip oturmasın. Onun yani kutu bundan çok. İttakullah. Bahtalık bu kadar kafi. İnşallah hafiyye, atiye, ezel aman -e verirse hak teâlâ müşahede ederse konuşuruz aynı şekilde üzerime. Ya Rabbi, bize senden korkan, senin sevginle çırpınan bir kalbe bizi malik kıl. Amin. Zira mutlakilerin makamı Hz. Fahri Risale'den sancağı altıdır. Mutlakiler senin Habibin'in elinden Bab-ı Kerçer'den edecekler. Gene muttakiler cennet bahçesinde gezecekler. Gene mutlakiler senin cemaline müşerref olacaklardır. Bizi muttakiler zümresine dahil eyle. Şekavetimizi saadetle kalb eyle. Ahlak-ı zemimelerimizi ahlak-ı Muhammediye ve ahlak-ı Kur'aniye tahvil-i tebdil eyle. Allah'u yedi ila da'l-i s